70. bölüm Müslümanların karşılıklı hakları Kul haklarından bazıları şunlardır. Müslüman kardeşinle karşılaşınca ona selam vermen, davet ettiğinde davetine icabet etmen, aksırdığında hayır duasında bulunman, hastalandığında ziyaretinde bulunman, vefat ettiğinde Cenazesine katılman Seninle ilgili bir yemin ettiğinde Yemininde onu doğru çıkarman, Senden nasihat istediği zaman Ona nasihat etmen Onun bulunmadığı yerde Hakkını savunman Kendi nefsin için istediğin şeyi Kardeşlerin için de istemem Kendi nefsin için istemediğin şeyi Kardeşlerin için de istememem Yukarıda saydığımız bu hususların hepsi hadis-i şerifler ile ifade edilmiş hususlardır. Sahabe-i kiramdan Enes bin Malik radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. Şu dört şey Müslümanların senin üzerindeki hakkıdır. İyilerine yardım etmen, günahkarları için af dilemen, Yoldan sapanları Hakk'a davet etmen, tövbe edenlerini sevmen. i̇bn Abbas radiyallahu anh kendi aralarında merhametlidirler mealindeki ayet-i kerime hakkında şöyle der. İyileri şerlileri için dua eder, şerlileri iyileri için dua eder. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden şerli olan, salih olana bakar ve şöyle dua eder. Allah'ım şu kardeşimi kendisine verdiğin iyilik üzere Sebatkar eyle ve bizleri de onun iyiliğinden nasiplendir. Yine salih olanlar şerli olanlara bakar ve şöyle dua eder. Allah'ım onu hidayete erdir. Kendisine tövbe nasip et. ...ve hatasını bağışla. Müslümanların karşılıklı haklarından biri de şudur. Kendi nefsi için sevip istediği şeyleri... ...Müslüman kardeşleri için de sevip istemek... ...kendisi için hoşlanmadığı şeylerden... ...Müslüman kardeşleri için de hoşlanmamak. Sahabi i Numan bin Beşir radıyallahu anh şöyle der. Ben... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Müslümanların birbirini sevme ve desteklemedeki durumları bir vücut gibidir. Vücudun bir uzvu rahatsız olursa ondan dolayı vücudun diğer bütün organları rahatsız olur ve uykusu kaçar. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Müminin mümine karşı durumu birbirini destekleyerek ayakta duran bir bina gibidir. Müslümanların karşılıklı haklarından biri de herhangi bir Müslümana sözle ve fiille eza vermemektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden selamette olduğu kişidir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletli hasletleri saydığı uzunca bir hadis-i şerifte şöyle buyurur. Eğer buna gücü yetmezse insanları kötülüklerden vazgeçirmeye çalış. Çünkü böyle yapman senin için hesabına yazılacak bir sadakadır. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müslümanların en faziletlisi, Müslümanların elinden ve dilinden selamette olduğu kişidir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bilir misiniz Müslüman kimdir? Sahibi ikram dediler ki Allah ve Resulü en iyisini bilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki ''Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden selamette olduğu kişidir.'' Sonra Sahabi i kiram tekrar sordular ''Peki mümin kimdir?'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ''Mümin, Müslümanların kendisine malını ve canını güvendikleri kişidir.'' Sahabi i kiram yine sordular ''Peki muhacir kimdir?'' Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu soruyu da şöyle cevapladılar. Kötülüğü terk edip ondan uzaklaşan kişi. Sahabe-i Kiram'dan biri sordu. Ey Allah'ın Resulü İslam nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Kalbini Allah'a teslim etmen Müslümanların senin elinden ve dilinden güvende olmalarıdır. Mücahid Rahmetullahi Aleyh şöyle der. Cehennemliklere öyle bir uyuz musallat olur ki derisini kaşımaktan kemikleri görünür. Bu arada şöyle bir nida duyulur. Ey falan oğlu filan bu kaşıntı canını acıtıyor mu? Adam evet acıtıyor diye cevap verir. Kendisine dinilir ki işte bu müminlere çektirmiş olduğun acının karşılığıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, gelip geçen Müslümanlara eziyet veren yolda bulunan bir ağacı kesmesi sebebiyle bir kişinin cennette dolaştığını gördü. Ebu Hureyre radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, bana faydalı olacak bir şey öğret. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Müslümanların geçtiği yollarda, onlara eziyet veren şeyleri gider. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kim yolda Müslümanlara eziyet veren bir şeyi kaldırırsa, bunun için Allahu Teala kendisine bir iyilik yazar. Allahu Teala Celle Celaluhu kime bir iyilik yazarsa cennet ona vacip olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Müslüman kardeşine eziyet verici gözlerle bakması bir Müslüman için helal olmaz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir Müslümanın diğer bir Müslümanı korkutması helal olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifte şöyle buyurur. Allahu Teala Celle Celaluhu Müslümanlara eziyet verilmesinden hoşlanmaz Rabia bin Haysem der ki insanlar iki kısımdır ya mümindir sakın ona eziyet etme ya da cahildir ki sen de ona karşı cahilce karşılık verme Müslümanların karşılıklı haklarından biri de Müslümanlara karşı tevazu göstermesi onlara karşı kibirlenmemesidir Zira Allahu Teala Celle Celaluhu kendisini beğenen kibirlileri sevmez. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurur: Kimsenin kimseye karşı övünmemesi için Cenab-ı Hak Celle Celaluhu birbirinize karşı tevazu göstermenizi vahyetti. Ancak bir kimse sana karşı övünürse buna da tahammül göstersin. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu peygamberine şöyle buyurur: sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. İbnu Ebi Elfa şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün Müslümanlara karşı tevazu gösterir, kimseyi küçümsemezdi. Kimsesiz dul kadınların ve kimsesiz fakirlerin yardımına koşmaktan ar duymaz, onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışırdı. Müslümanların birbiri üzerindeki haklarından biri de insanların birbirlerine anlattıkları şeyleri dinlemek için kulak kabartmaya çalışmamak, birbirinden duyduğunu diğerine götürerek dedikodu yapmamaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kovuculuk yapan cennete giremez. Halil bin Ahmet şöyle der sana karşı başkalarının kovuculuğunu yapan Başkasına karşı da senin kovuculuğunu yapar. Başkası hakkında size ihbarcılık yapan, sizin hakkınızda da başkalarına ihbarcılık yapar. Karşılıklı haklardan biri de tanıdığı bir kişiye ne kadar kızarsa kızsın, onunla üç günden fazla küs kalmamaktır. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle üç günden fazla küs kalması, birbirini görünce yüzlerini çevirip gitmeleri helal olmaz. İki kişiden hangisi barışmak için önce selam verirse o daha hayırlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kim bir Müslümanın hatasını affederse ederse kıyamet günü de Allahu Teala Celle Celaluhu onu affeder. eder. İkrime radıyallahu anh der ki: Allahu Teala Celle Celaluhu Yusuf aleyhisselama şöyle vahyetti. etti: Kardeşlerini affettiğin için dünya ve ahirette senin şanını yücelttim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz der ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi nefsi için asla intikam almadı. Ancak Allah'ın bir yasağı çiğnendiği zaman Allah'ın emrini yerine getirmek için ceza verdi. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle der. Bir kimse kendisine yapılan haksızlığı af ederse Allahu Teala Celle Celaluhu sadece onun şerefini arttırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sadaka maldan hiçbir şey eksiltmez. Allahu Teala Celle Celaluhu başkasını af eden kimsenin sadece şerifini arttırır. Kim de tevazu sahibi olursa, Allahu Teala Celle Celaluhu onu mutlaka yüceltir.